Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ve sahbihi ecmain. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar ve ancak ondan yardım dileriz. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, medih ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile aline ve ashabına ise salat ve selam olsun. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla, sekiz hikayeciklerle birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. ile sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam nisanıyla nefsime diyeceğim, kim isterse beraber dinlesin. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bin ey nefsim, şu mübarek kelime, İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın nisan haliyle bir dizebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayece bak, dinle şöyle ki. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hassiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan mı olacaktır? İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir kati tarika rast gelse der. Ben filan reisin ismiyle gezerim. Şakî def olur ilişemez. Bir çadıra girse onan ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem resih oldu. İşte ey mağrur nefsim sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir söldür azim ve fakrın hadsizdir. Düşmanın, tacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın malik ebedisi ve hakim ezelisinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz azim ve fakrın seni nihayetsiz kudrete rahmete rabdedip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 Demek her bir ağaç Bismillah der hazine rahmet meyvelerinden Ellerini dolduruyor Bizlere tablacılık ediyor Her bir bostan Bismillah der matbasa kudretten bir kazan olur ki Çeşit çeşit pek çok muhtelif Leziz kağımlar içinde beraber pişiriliyor Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi Mübarek hayvanlar Bismillah der Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur Bizlere rızak namına En latif, en nazif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 taşları sakk eder. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazeni yapraklar. Birer Aza İbrahim Aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı Ya narikuni berdem ve selama Ey ateş! serin ve selametli ol ayetini okuyorlar. Maden her şey manum Bismillah der Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz.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 Ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler, harika sanat olan nimetler, bahad, samedin, muzeyi kudreti ve hediye rahmeti olduğunu düşünmek ve dert etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetler bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp, hediye sahibini tanımamak ne derece bela ise öyle de. Zahirin imleri ve muhabbet edip, müneyi hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis! Böyle eble olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle, etsin.